Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve berekat Şu anda ses var mı? Diyor gözüküyor ama Tamam ee, Son günlerde e, Hadis-i Şeriflerin sübutünün, yani Sünnetin sübütünün Kur'an'a arz edilerek Tesbiti konusunda e, gündem oluşturulmaya çalışıldığını e, söyledi arkadaşlar. E, daha önce hadis-i şeriflerin, sünnetin vahiy kaynaklı olduğuna dair bir sohbetimiz olmuştu e, İnspik programında. İnşallah e, bugün de o konuyu biraz daha detaylandırarak hadislerin subutunun Kur'an'a arz ederek tespiti Neye dayanıyor? Tarihi nedir? Ve geçerli bir metot mudur? Bununla ilgili konu işlemek istiyoruz. İslam hukukçuları hadislerin ihtiva ettiği fıkhi günleri belirleme konusunda, kelamcar ve muhaddisler ise, hadisçiler ise sıhhatini tespit maksadıyla hadisin Kur'an'la karşılaştırılması yani arz edilmesi üzerinde durmuşlar. Bu konu üzerinde durmuşlardır. Fakihlerin konuya yaklaşımı ise anlama, hadisçilerin ve kelamcıların yaklaşımı ise bilgi eksenli olmuştur. Hadislerin doğru anlaşılması, isabetli yorumlanması için Kur'anla karşılaştırılması usulü Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın döneminden itibaren uygulanmıştır. Dediğimi iyi anlayın yalnız karıştırılmasın. Hadisleri doğru anlamak için Kur'an ile karşılaştırmak başka bir şeydir. Hadisin sabit oluşunu tespit etmede bunu Kur'an'la karşılaştırmak farklı bir şeydir. Zira bir haberin subutun tespit ile muhtevasının anlatılması farklı farklı nesillerdir. Hadisleri daha iyi anlamak için Kur'an'la karşılaştırmanın faydası hatta zarureti ortadadır. Lakin rivayet kuralları hakkıyla yerine getirilerek nakledilen haberlerin bazı ilkelere aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi ise tartışmaya açık bir konudur. Ee, biz arz konusunda yani Kur'an-ı Kerim'in e, anlamı ve subut arasındaki söz konusu farkta e, hareketle bu konu üzerinde duracağız. E, hadisi Kur'an tasih etme isteği oldukça eskiye dayanır. Haricilerin bir kısmı Kur'an'ı yeterli görmüşler ve bize Allah'ın kitabı yeter demişlerdir. Onlar şer'i hükümlerin ancak Kur'an'da bulunduğu takdirde delil olabileceğini iddia etmiş, rejmi mesler üzerine mes yine bu sebeple kabul etmemişlerdir. Bu görüşleri nedeniyle hadislerin Kur'an'a arz edilmesiyle ilgili rivayetin hariciler tarafından uydurulduğu da ileri sürülmüştür. İmam Şafii sünneti inkar edenler içerisinde bir grubun sünnetin kabulü için Kur'an'a uygun ise kabul edilmesi değilse reddedilmesi şeklinde bir şart ilerisizliliklerini nakli etmiştir. Yine bu bahsi geçenler şayet hariciler ise bu durumda onların hadislerin tespiti için, sabit oluşunun tespiti için Kur'anla karşılaştırmayı ilk defa öne sürenler olduğu söylenebilir. Nitekim daha sonraki haricilerde e, arz metodunu e, benimseyenler görmüştür. Mesela e, Muhammed bin Yusuf et ta tafayiş el-Hafsi diye haricilerin ibadiyye koluna mensup birisi e, bunu açıkça dile getirmektedir. Mutezile kelamcılar da yine aynı şekilde Kur'an'a aykırı hadislerin kabul edilmeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Mesela ünlü Mutezile kelamcısı Ebu Ali el Cukbayi isnadı sahih olsa da Kur'an ile çelişen hadisin kabul edilmeyeceğini söylemekte. Kötü laflar etmek yani elbeza ve süslü konuşmak ve elbeyan nifakın kısımlarındandır. Haya ve az konuşmada imanın şubelerinden ikisidir. Hadisi de e, yine de cahız tarafından şu şekilde reddedilmiş. Kur'an beyana teşvik etmişken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az konuşmaya teşvik etmiş olmasından Allah'a sığınırız. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kötü söz söylemekle beyanı birlikte anmasından da Allah'a sığınırız diyerek arz metodunu benimsediğini ortaya koymuştur. Yani e, mutezile ve haricilerden gelen e, bir akımdır. Kur'an'ı ve hadis-i şerifleri Kur'an'a arz ederek kabul etmek, aksi takdirde reddetmek düşüncesi. Hicri 3. asırlarda İslam bilginleri arasından arz konusundaki tartışmalar e, hızlanmış. Bu dönemde İmam Şafii ile İsa bin Eban arasında e, bu arz metodu hakkında bir takım tartışmalar nakledilmiştir. Ee, İmam Muhammed bin Şeybani'nin talebesi ve Basra kadısı olan İsa bin Eban, haberi vahitlerin Kur'an'a arz edilmesi gerektiğini öne sürmüş. Ona göre e, hadisin Kur'an'a muhalif olmayacağı açıktır. Bu durumda haberlerin sıhhatinden ancak e, Kur'an'a arz ile tamamen emin olunabilir. Razi ise Şafi'nin konuyla ilgili görüşünü, hadisinin sıhhatinin şartları ancak hadisin Kur'an'a aykırı olmamasıyla gerçekleşir şeklinde nakletmektedir durumda hadis hadisi sıhhati için gerekli görülen şartlar içinde açıkça Kur'an'a uygunluk zikredilmese de neticede hadislerin sahih kabul edilmesi için ileri süren şartlara hakkıyla riayet edilmesiyle Kur'an'a uygunluk gerçekleşir, kanaatinde olduğu söylenebilir. Bir başka ifadeyle Şafi haberlerin rivayeti esnasında her tabakadaki raviler tarafından karşılaştırmanın zaten yapıldığını bu şekilde sıhhatinin belirlenmiş bir hadisi ayrıca Kur'an'a arz etmenin gerekli olmadığını belirtmiştir. Thank you. Hadislerin e, Kur'an ile karşılaştırılmasını gerekli görenler, hadisin sıhhatini ve hüccet oluşunu Kur'an'a uygunluk şartına bağlamak istemişler. Bunlar, sahih sünneti belirleme amacıyla subutu katî olan ve ilmi yakin ifade eden Kur'an ayetleriyle ekseriyeti itibariyle subutu zannî olan hadisleri sınamak ve kontrol etmek gerektiğini söylemişlerdir. Mesela mutezile bilgilerinden Kadı Abdülcebbar, yanılması mümkün bir ravinin haberiyle, yani haberi vahid ile Kur'an'a itiraz edilemeyeceğini söyler. Hadisin subutunu tezgah Respit için Kur'an ile karşılaştırmak isteyenler iki şekilde hareket etmişler. Ya hadisin e, Kur'an'ın umumuna, geneline veya ruhuna aykırı olduğu iddia edilmiş ya da hadisin belirli bir ayetle çeliştiği öne sürülmüştür. Her iki durumda da Kur'an'ın değişmeden geldiği, hadislerin ise birçoğunun ise e, ehad haberleriyle, tek yoldan gelen haberler olduğu sebebiyle hatalı ya da eksik nakledilmiş olabilecekleri e, önermesinden hareket edilerek bu hataların Kur'an ile tasih edilmesi istenmiştir. Bu dönemde yaşayanlardan Muhammed Gazali ısrarla bu ilk husus üzerinde duruyor ve hadislerin spurtunu tespit ederken Kur'an'a vukufiyetle kazanılan melekenin ve Kur'an'ın ruhunun esas alması gerektiğini öne sürüyor. Ona göre vahiyle çelişen bir hükmün hadisle vardı olması mümkün değildir. Bu nedenle Kur'an ile çelişmesi hadisin illetli veya şaz olduğunu gösterir diyor. Kur'an'ın genel ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle hadisin reddedilmesi geçmişte de ileri sürmüş bir iddiadır. Mesela cehennem azabına sebep olan bir günah işlediği söylenen kişi hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şahsın yakınlarına onun yerine bir köle azat edin. Umur ki Allah o kölenin her bir uzuna karşılık sizin arkadaşınızın bir uzunu cehennem ateşinden kurtarır buyurmuştur. Bu hadisin zahirinden fidyeyi kişinin kavminin vereceği anlaşılmaktadır. Tâhavi bazı kişilerin bu rivayete şöyle itiraz ettiklerini nakletmiştir. Allah'ın kitabının günahkarlardan bu gibi manaları reddettiğini tespit ettik. Mesela ihramlık içinin öldürdüğü av hayvanının kefareti konusu anlatıldıktan sonra şöyle buyurulmuştur. Ta ki yasak av yapan işinin cezasını tatsın. Allah Teala ihramlı iken av hayvanının öldürülmesinin cezasını o işi yapan kişinin çekeceğini bildirmiştir. Münahtan dolayı verilen bütün kefaretlerde de durum böyledir. Bir başkası işi yapanın yerine kefareti e, eda edemez. Yani konunun iştihadi yanının ağır basma sebebiyle rivayetlerin hatasız nakledilebilmesi için objektif ilkeler belirlediklerinden emin olan hadis alimleri, Kur'an'la çelişmeyi hadislerin reddi için başlı başına bir delil olarak görmemişlerdir. Muhaddisler herhangi bir kişinin Kur'an'ın zahirinden anladığı mana ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti reddedilseydi bu şekilde sünnetin çoğu reddedilir ve sünnet fonksiyonsuz hale getirildi kanaatiyle arz metodunu benimsememişlerdir. Hatta muhtemelen bu nedenle bazı hadis alimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti Kur'an'a hakimdir yani hükmedicidir. Kur'an ise sünnete hakim değildir görüşünü öne sürmüşlerdir. Hadislerin kabulü için muhaddislerin belirledikleri rivayet kuralları dışında Kur'an'a uygunluk ve haberlerin mütevatip olması gibi kriterler arama isteklerinin çoğalması üzerine muhaddisler de sünneti müdafaa etmek arzusuyla pek çok eserler e, telif etmişlerdir. Hadis alimleri hadislerin Kur'an ile karşılaştırılmasını e, nazari olarak kabul etmedikleri gibi uygulamada hadis metinleriyle ilgili tenkitlerinde de bu metottan istifade etmemişlerdir. Nitekim ünlü e, hadis alimi İmam Müslim e, hadis metinlerindeki illetleri incelediği Kitabü Temyiz adlı eserinde Kur'an'la çelişmeyi bir illet olarak zikretmiyor. Aynı şekilde e, Maliki alimlerinde e, Hadis alimi İbni Abdilberde Et Temhid adlı eserinde hadislerin illetlerini incelerken Kur'an'a aykırı olmayı, Kur'an ile çelişmeyi zikretmemiştir. Yine Hanefi fakihlerinde Ebu Cafer et Tahavi'de de e, hadislerin açıklanması ve anlaşılmasında Kur'an'dan delil getirmeye ve karşılaştırmalar yapmaya önem vermiş ve birçok yerde hadisleri rivayet ve metin olarak değerlendirdikten sonra Kur'an'ın zahiri anlamı da bunu gösteriyor diyerek tercih edilen görüşü ayetlerle desteklemeye özen göstermiştir. Buna rağmen o Kur'an'a aykırılığı hadisin red gerekçelerinden birisi olarak kabul etmemiş, Kur'an'a aykırı olduğu için tenkit edilen birçok hadisi müdafaa etmiş ve reddetmek yerine yorumlamayı, açıklamayı tercih etmiştir. Aynı şekilde ehliyetsin önde gelen isimlerinden İbn Kuteybe'de Tevilul Muhtelefil Hadis isimli eserinde kelamcıların, Mutezile'nin, akılcıların öne sürdüğü bazı meselelerin Kur'an'a aykırı olduğu iddiasını kabul etmeyerek bunları tenkit etmiş, gerekli cevapları vermiştir. Hadislerin e, Kur'an'a arz edilmesine dair bazı hadisler uydurulmuş. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güya, e, benden size e, gelen hadisleri Allah'ın kitabına arz edin, uygun olanı ben söylemişimdir, aykırı olanı ise ben söylememişimdir şeklinde naklettikleri e, bir takım rivayetler var. Bunların birisi sahih olarak gelmemiş. Hatta e, hadislerin Kur'an'a arz edilmesini öne süren kimseler tarafından bile e, bu rivayetlerin sahih olmadığı e, açıklanmıştır. Mesela e, hadislerin Kur'an ile karşılaştırılmasının gereğine inanan leknevi nevi e, bu hadislerin tamamının zayıf olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı sözlerinin bitiminde Kur'an'dan ayet okuyarak Kur'an sünnet alakasını ve bütünlüğünü göstermek istemiştir. Bazı sahabiler de rivayet ettikleri hadisleri Kur'an ayetleriyle istişare ederek onlarla delil getirerek bu alaka ve bütünlüğüne dikkat çekmişlerdir. Selef alimleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis duyduklar zaman onu tasdik eden bir ayeti de zikrediyorlardı. Hatta bazı alimler sahih hadisin lafzını veya lafzının bir kısmını hut manasının bir kısmını Kur'an'da arayın bulursun demişlerdir. Bu düşünceden hareket eden bir kısım İslam alimleri hadislerin manasını içeren veya hadislere işaret eden ayetleri tespite önem vermişlerdir. Mesela e, mağrib alimlerinde Abdüsselam bin Abdurrahman bin Berrecan, İbni Berrecan diye mağabeyi Endülüsli alim, sahih-i müslimin hadislerini Kur'an'daki kaynaklarını e, Kitab-ül İrşad adlı eserinde derlemiş bir araya getirmiştir. Sahih-i Müslim'deki hadislerin e, ayetten de delillerini çıkararak bu İrşad isimli eserinde bir araya getirmiş. Hadisler fakihler tarafından ayetlerle karşılaştırılarak fakihlik çıkarmaya çalışılır. Bu durumda ya ayetteki ya hadisteki bilgi iştihada açık, delaleti zanni bir bilgidir. Fakihlerin ayetle hadisi karşılaştırmaların sonuçlarda bir iştihat neticesinde ortaya çıktığı için diğer müştehitleri bağlayıcı değildir. Nitekim ayetlerle çeliştirilmiş Çeliştiği gerekçesiyle bazı hadisler fakirler tarafından delil olarak dikkate alınmamış. Lakin diğer müştehitler hadislerle ayetler arasında bir çelişkinin asla söz konusu olamayacağını söyleyerek aynı hadisi farklı şekilde yorumlayarak delil kabul etmişlerdir. Hatta ayetlerle açıkça çeliştiği iddia edilerek nese kadar nese karar verilen bazı durumlarda bile müştehit fakirler e, bu fakirler arasında e, farklı tutumlar olmuş. Bu durum genelde hadis veya ayetin delaletinin kesin olmamasından kaynaklanmaktadır. Delaleti zanni olanın nazaranda e, fakirler iştahat nedir, e, neticesinde farklı hükümler istimbat ediyor bunun neticesinde. Hadisin sıhhati, hadisin subuti ile ilgili bir niteliktir. Hadisin delaletinin tespiti ise o hadisi anlamakla ilgili bir husustur. Fakihler hadisleri amel açısından merdut ve makbul hadis şeklinde ikiye ayırmışlardır. Mesela Serasi, makbul hadisi amelde hüccet olan hadis şeklinde tanımlarken, e, Hanefiler Kur'an ve meşhur sünnete muhalif haberi vahidi amel konusunda munkatı olduğu gerekçesiyle, isnadı kopuk olduğu gerekçesiyle, manevi munkatı kabul edebilmişlerdir. Hanefilere göre manevi inkıta dört şekilde gerçekleşir. Birincisi, hadisin Kur'an'a aykırı olmazdır. İkincisi, hadisin meşhur sünnete muhalif olmasıdır. Üçüncü, Dördüncüsü hadisin umum belvaya muhalif şaz bir hadis olmasıdır. Dördüncüsü ise ilk dönemden itibaren alimlerin hadisi tıkkata almamasıdır. Bu da sabiler arasında bir meselede ihtilaf edildiği halde hadisin bahsi geçen konuda delil olarak nakledilmemesiyle anlaşılır. Hanefiler Kur'an'a ve meşhur sünnete aykırı bir hüküm ihtiva ettiğinde haber vahili manayla rivayet edilerek anlamı değiştirilmiş olabileceği ihtimalini öne sürerek amelde delil kabul etmemişlerdir. Fakirlerin hadisle ameli terk etmeleri hadis için bir kusur olsa da bu durum her zaman hadisin sahih olmadığı anlamına gelmez. Şimdi bu konuyla ilgili güzel bir risale var. Allah kendisine rahmet eylesin. Şeyh Muhammed Nasreddin Elbani hadis üzerine diye tercüme edilen bir risalesi var. Türkçe'ye bu isimde tercüme edilmiş. Haberi Vahid'in. İntikatta ve amelde delil oluşuna dair bir risale tamamen bu konuyu inceliyor. Bu konuyla ilgili detayları, tahsilatları o risaleye havale ederek konuyu uzatmak istemiyoruz. Arz metodunun uygulaması olarak gösterilen, öne sürülen... Hz. Ayşe'nin bazı rivayetlere yaptığı istidraklar hadisin subutuna yönelik tenkitler değildir. Bazıları işte Hz. Ayşe bazı hadisleri Kur'an ayetleriyle karşılaştırmıştır e, diyerek hadisleri Kur'an'a arz etmek için kendilerine zemin oluşturmaya çalışıyorlar. E, fakat Hz. Ayşe'nin bu tür istidrakları hadisin e, sabit oluşunu tespit etmek için değil, hadisi doğru anlamaya yönelik e, bir yaklaşımıydı. Hazreti Ayşe'den nakleden söz konusu örnekler incelendiğinde zaten onun e, fetva maksadıyla ayetleri serdettiği e, diğer bir kısmında ise hadisin e, bildiği mahfuz şeklini naklederek rivayetten kaynaklanan hataları düzelttiği görülmektedir. Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a ayet-i kerimeleri hadisleri reddetmek için delil olarak ileri sürmemekte yalnızca kendi fikrini teyit etmek gayesiyle ayet-i kerimelerini nakletmektedir. Mesela şu hadise buna güzel bir örnek. İki kişi Hz. Ayşe radiyallahu anhanın yanına gelerek Ebu Hureyre radiyallahu anhanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen, uğursuzluğun kadın, binek ve evde olduğunu rivayet ettiğini söylediler. Bunun Hz. Ayşe Kur'an'ı Ebu'l Kasım'a indiren Allah'a yemin ederim ki o böyle söylememiştir. Allah'ın peygamberi cahiliye döneminde insanlar ''Kadın ev ve binekte olduğunu söylüyorlardı.'' buyurmuştur dedi ve ''Yerde ve nefislerinizde vuku bulan bütün musibetler bizim onu yaratmamızdan önce mutlaka bu kitapta yazılmıştır.'' ayetini okudu. Hz. Ayşe radiyallahu burada önce hadisin eksik ezberlendiğini söyleyerek ravi'yi tenkit etmekte, daha sonra hadisin doğru şeklini nakletmektedir. Ayet-i kerime ise ilk rivayeti reddetmek için değil, naklettiği hadisteki fikri desteklemek maksadıyla okumaktadır. Hz. Ayşe'den arz metoduna delil olarak nakletilen rivayetlerin bir kısmı bu verdiğimiz örnekteki gibidir. Arz metoduna delil olarak zikredilen diğer rivayetler ise daha ziyade Hz. Ayşe radiyallahu bir fetvası niteliğindedir bu rivayetlerde Hazreti Ayşe kendisine sorulan bazı konuları doğrudan ayetlerle cevaplandırmıştır ki bu cevap onun o meseledeki iştadı olarak değerlendirilmelidir. Mesela e, Mesruk'tan nakledildiğine göre Mesruk ey anneciğim Muhammed Rabbini gördü mü diye sormuş. Bunun üzerine Ayşe radiyallahu söylediğin şeyden tüylerim yürüperdi. Kim sana Muhammed Rabbini gördü diye söz naklederse yalan söylemiştir dedi ve peşinden gözler onu idrak edemez. O gözleri idrak eder. Allah latif ve habirdir ayetini okudu. Daha sonra da ancak o Cibril'i iki defa asli suretinde görmüştür diye ilave etti. Gördüğü üzere Ayşe radiyallahu anh'a burada belirli bir konuyla ilgili görüşlerini açıklamakla yetinmiştir. Onun bu ifadelerine dayanarak konuyla ilgili hadisleri tenkit etmek e, mümkündür. Ancak reddedilmesi gerektiğini iddia etmek isabetli değildir. Nitekim e, Ahmet Davudoğlu da burada aynı kanaatı paylaşmakta ve e, Hz. Ayşe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ederek onun Rabbini görmediğini ispat etmemiştir. Eğer böyle bir hadis olsaydı onu mutlaka söylerdi. Bu bapta söyledikleri kendi iştahından ibarettir demek. Hz. Ayşe'nin bu konudaki görüşleri iştihat niteliğinde olduğu için birçok iştihat gibi bunlara muariz ve görüşlere delil olan başka ayet ve hadislerde ileri sürülmüştür. İbn-i Müleyke'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ayşe radıyallahu anh'a bilmediği bir şey duyduğunda onu öğreninceye kadar araştırırdı. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim hesaba çekilirse azap olunur buyurdu. Bunun üzerine Ayşe radıyallahu anh'a Allah Teala işte böylesi kolay bir hesaba çekilir buyurmuyor mu diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu arzdır. Kim inceden hesaba çekilirse helak olur diye cevapladı. Gördüğü gibi Ayşe radıyallahu anh'a hadisi daha iyi anlamak için Kur'an'la karşılaştırmıştır. i̇bn Hacer de bu hadiste sünnette yani sünnete Kur'an'la mukabele etmenin caiz olduğuna delil vardır demiştir. i̇bn Hacer'in burada arz yerine mukabele kelimesini tercih etmesi de karşılaştırmayı anlama manasında değerlendirdiğini e, akla getiriyor. E, hadis alimleri ve kelamcılar rivayetleri daha çok sübut açısından ele almışlar. Hadislerin ilim değeri üzerinde durmuşlardır. Hadisin ifade ettiği bilginin delalet ettiği manalar üzerinde derinlemesine tahliller ise daha önce de söylediğimiz gibi daha çok fakihler zaman zaman da dil alimleri tarafından yapılmıştır. Kelamcılar hadis metinleri mana ile rivayet edilmiş olabilir düşüncesiyle hadis metinlerini tahlilden kaçınmışlar. Daha ziyade ayet-i kerimeler üzerinde durmayı tercih etmişlerdir. Kelamcılar hadis metinleriyle Subut açısından ilgilenmişler, sabit oluşu açısından ilgilenmişler. Hadisin subutunu belirlemek için ravilerin belirli sayıda olması yani e, mütevatir veya hadisin kesin delillerle çelişmemesi gerektiğini öne sürmüşlerdir. Hadis alimleri ise hadislerin sıhhati için belirledikleri esasların yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle onlar arz metodunu benimsememişlerdir. Hadis alimleri sahih hadisler için böyle bir karşılaştırmayı uygun bulmamışlar ancak zayıf ve metro rivayetlerin Kur'an'la çelişkisini, uydurma alameti kabul etmişlerdir. Nitekim i̇bn Kuteyb'e sarık üzerine mes edilmesiyle ilgili hadisler için başa mes edilmesi Kur'an'la sabit bir hükümdür. Lafzı ihtilaflı bir hadis sebebiyle yani muhtelif bir hadis sebebiyle bu hüküm kaldırılamaz diyerek bu hususa işaret etmiştir. Zayıf veya uydurma olma ihtimali bulunan hadisler sahih bir aslı olabileceği düşünerek Kur'an'la karşılaştırılmış. Ulgun olanlar için isnat zayıftır fakat manası doğrudur denilmiştir. Bunun örnekleri e, uydurma hadislere dair yazılan kitaplarda bolca mevcuttur. E, hadis alimlerinin hadisin sıhhatini belirlemek için üzerinde ısrarla önemli durduğu hususlardan birisi hadisin rivayetleri arasında çelişki bulunmasıdır. Bunu belirlemek için onlar bir hadisin muhtelif rivayetlerini bir araya getirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca onlar ihtilaflı rivayetlerden birini tercih etmek için hadisleri konuyla ilgili ayetlerle de karşılaştırmışlardır. Mesela o sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin bir semtinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizle onlardan çekendir. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebi hakkında sahabilerden iki rivayet nakledilmiş. Enes Radıyallahu Anh'ten nakledilen birinci habere göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye iki fersah kadar uzaklıktaki ten'im mevkiinde sabah namazını kılarken e, Mekkeli 80 müşrik Peygamber sallallahu aleyhi ve asabına ve saldırmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişileri yakalamış sonra da serbest bırakmıştır. Bunun üzerine bu ayet nazlı olmuştur. Misver bin Mahreme ve Tabi'inden Mervan bin Hakem'den nakledilen İkinci bir habere göre ise Hudeybiye sulhinden sonra Kızıldeniz sahilindeki Seyful Bahir mıntıkasında toplanan Ebu Basir ve arkadaşlarla ilgili anlaşma maddesinin iptal edilmesi için Mekkelilerce yapılan talebin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kabul edilmesi üzerine bu ayet indirilmiştir. Sahavi bu iki rivayet arasındaki müşkili şöyle yorumluyor. Birinci haberde olayın Tenim mevkinde geçtiği belirtilmiştir. Tenim ayette geçen Mekke'nin bir semti yani Batlı Mekke ifadesiyle uyuşmaktadır. Sifül Bahir ise bilindiği gibi Mekke'de değildir. Böylece ayetin nüzul sebebinin birinci rivayet olduğu anlaşılmaktadır. Hadiste bildirilen kesin bilginin ayetteki bilgiyle çelişkisine örnek olarak gösterilmesi mümkün olan bu misalde e, izah edildiği gibi e, ayetle çelişen rivayet diğer rivayetle ihtiyacımızdır. Yani arasında bir e, iftilaf söz konusudur. Zaten hadisin farklı rivayetler arasında iftilaf olduğunda Kur'an metnine uygunluk bir tercih sebebi olarak kabul edilmiştir. Bazı alimler e, haberi vahidlerin itikadi konularda delil oluşunu, onların Kur'an'la veya e, diğer kesin delillere uygun olması şartına bağlamışlar. Fakat hadislerin mutlak manada kabul verildiği için bahsedilen bu delillerle karşılaştırılması istenmemiş. Ta'abudî naslarda haberi vahidlerin delil olduğu, böyle bir karşılaştırma gereği duyulmadan kabul edilmiştir. Hatibül Bağdadi, Haberi vahidlerin itikadi konularda delil olması için akılla muhkem Kur'an hükümleriyle meşhur ve ameli sünnette tezat teşkil etmemesi gerektiğini öne sürmüştür. Ebu Hanife de itikadi konularda hadislerin Kur'an'a uygunluğuna önem vermiştir. O hadisin Kur'an'a aykırı olamayacağını, Allah'ın peygamberinin Allah'ın kitabına muhalefet edemeyeceğini raviler Kur'an'a muhalif bir rivayet, bir haber nakletmişlerse bu haberi reddetmenin peygamberi reddetmek anlamına gelmeyeceğini söylemekte ve mümin zina edince başından gömlek çıkarıldığı gibi iman da çıkarılır hadisini ayet-i kerimelere aykırı olduğu gerekçesi de kabul etmemektedir. Ancak o, Kur'an'a arz konusunda çok ihtiyatlı davranmakta ve kendisine sorulan aynı manadaki başka bir hadis hakkında şöyle demektedir. Allah içki içen kimsenin 40 gün ve 40 gece kıldığı namazı kabul etmez. Sözünün tefsirini bilmiyorum diyor. Söyleyenlerin bu sözü hakikatte adil yani adille aykırı bir şekilde tefsir ettiklerini bilmedikçe de onları yalanlamam diyor. Bu ifadede açıkça görüldüğü gibi hadisi değil hadis hakkındaki açıklamaları kabul etmemekte. Hadisi Kur'an'a aykırı olduğu gerekçesiyle reddetme konusunda acele etmemektedir. Hanefiler hadis metninin yalnızca Kur'an ile karşılaştırılmasını değil, meşhur hadislerle karşılaştırılmasını da gerekli görmüşlerdir. Az önce belirttiğimiz gibi. Hatta onlar öncelikle hadisin bütün rivayetlerinin bir araya getirilmesi, daha sonra benzer hadislerin dikkat alınarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarındaki genel esasların ortaya çıkması gerektiği üzerinde durmuşlar. Bununla birlikte Kur'an ile karşılaştırmayı da ihmal etmemişlerdir. Ancak bütün bunlar ihtiyatlı bir üslupla yapılmış, kesin ifadeler kullanmaktan sakınılmıştır. Nitekim Hanefi fakihlerinden aynı zamanda bir muhaddis olan İmam Tahavi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ünlü münafık Abdullah bin Ubey bin Selul'un cenaze namazını kıldığını bildiren rivayetleri tenkit etmiş. Cenaze namazını kılmadığını bildiren rivayet tercih etme sebebi olarak da Allah Teala'nın peygamberini onlardan vefat eden birinin namazını ebediyen kılma ayetiyle uyarmasını delil göstermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın nehiyettiği bir şeyi yapması imkansızdır. Tahavi'ye göre namaz kıldığını bildiren rivayet bazı ravilerin yanılgısıdır. Gördüğü gibi Tahavi ilgili ayetleri getirerek konuyla ilgili hadisler arasında bir tercih yapmaktadır. Ona göre böyle bir rivayetin kabul edilmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ismetiyle bağdaşmaz. O söz konusu haberi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benzer durumdaki diğer uygulamalarıyla karşılaştırıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, boşluğunun ganimet malından çalanın ve intihar eden kişilerin e, cenaze namazında kılmayacağını e, e, söylüyor. Neticede Tahavi cenaze namazının cenaze namazının kılındığı hakkındaki rivayeti Hadisin cenaze namazını kılmadığını bildiren farklı rivayetlerini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aynı konudaki benzer uygulamalarını ve ilgili ayet-i kerimeleri dikkate alarak, bu rivayetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onun namazını kılmadığını, ona şahitlik etmediği ve daha önceden de cenazine, cenazesine gelmediğine delil getiriyor bunları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiillerine en uygun olan da budur diyerek maksarını da beyan ediyor. Kelamcılar bu az önce de bahsettiğimiz gibi hadisin subutunu belirlemek için hadisin kesin delillere aykırı olmaması gerektiğini söylüyorlar. Buna dayanarak bazı fırkalar özellikle de itikadi konulardaki bir kısım hadisleri Kur'an'a aykırı olduğu gerekçesiyle reddediyorlar. Özellikle mutezile kelamcıları kesin delillerle tespit ettiklerini öne sürdükleri Kur'an'ı ilke ve prensipleri aykırı buldukları hadisleri kabul etmeyemişlerdir Mesela mutezile, e, kabir azabını kabul etmedikleri için bu konuda hadisleri de Kur'an'a aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Bedir'de öldürülen müşriklere seslenmiş ve muhakkak ki onlar sizin işittiğiniz gibi işitliyorlar buyurmuştur. Bu hadisin sen kabirde bulunanlara sesini duyuramazsın ve muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın mealindeki ayetlerle çeliştiğini ileri sürmüşlerdir. Konuya bir başka örnek. Mutezile e, alimleri Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapıldı ve Zu Ervan kuyusuna konulduğu şeklindeki rivayetin doğru olmadığını iddia etmişlerdir. Zira Mu'tezli sihrin tesirini kabul etmemekte ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sihir yapılmasını onun ismetiyle bağdaştıramamaktadırlar. Onlara göre sihir şeytanın işlerindendir. Ona ne önünden ne de ardından batıl yaklaşamaz mealindeki ayette geçen batıl kelimesiyle de şeytan kastedilmiştir. O halde ayette anlatıldığı gibi Şeytan ve şeytanın işi olan sihir Hz. Peygamber'e tesir edemez. Allah Teala onu bütün bunlardan korumuştur. Burada da gördüğü gibi mutezile kelamcıları sihri kabul etmedikleri için sihrin bütün çeşitleriyle şeytanın işi olduğunu e, öne sürülmüşler ve bu ilkeye dayanarak konuyla ilgili sayh rivayetleri tenkit etmişlerdir. Hadislerin Kur'an ile çeliştiği iddiası şu iki sebepten dolayı ihtiyatla karşılanmalıdır. Birincisi e, teminden beri söylediğimiz gibi e, ön yargılı bir tutum söz konusu. Farkında olunsun veya olmasın ön kabuller insanların naslara bakışını, kabul ve reddini veya yorumunu etkilemektedir. İkincisi ise hatalı yanlış anlamadır. Bir e, daha önce de e, değindiğimiz gibi hadislerin Kur'an ile karşılaştırılması gerçekle hakikatte e, bir anlama e, hadisi daha iyi anlamak için yapılan e, bir iştir. Yanlış anlamanın neticesinde bazı hadislerin Kur'an ile çeliştiği öne sürülmüştür. Mesela benim kabrim ile minberim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir hadisi. Cennetül Meva da onun yani Sidretül Müntihanın yanındadır ayetiyle çeliştiği için tenkit edilmiştir. Halbuki hadisteki ifade mecazdır. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri ile minberi arasının e, bizzat bir cennet bahçesi olduğu değil, burada kılınan namazın ve yapılan zikrin insanları cennete götüreceği anlatılmak istenmiştir. Aynı şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyelerin para kazanmasını yasaklamıştır hadisini. Kur'an ile çeliştiği öne sürülmüştür. Tahavi bunu şöyle açıklıyor. Bu hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden nasıl kabul edebilirsiniz? Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bunu reddeder. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ellerinizin altında bulunanlardan yani köle ve cariyelerden mükatebe yapmak isteyenlere eğer kendilerinde bir iyilik görüyorsanız hemen mükatebe yapın ayeti. ayetin arasında mukatabe konusunda da zaten bir ihtilaf yoktur. kadınlarda mukatabe de erkekler gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde beri adlı bir cariye mukatabe ile hürriyetine kavuşturulmuştu. Gördüğü gibi hadisin zahiri anlamıyla ayetler ve fiili sünnet çelişmektedir. Bu durumda hadis tevil edilerek muhtemel anlamlardan birisi tercih edilmiş. Ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in söz konusu hadiste cariyelerin kötü yollardan kazanç temin etmesini yasakladığı öne sürmüştür. Nitekim e, hadisin diğer rivayetlerinde e, işte şarkıcılık yapan cariyenin e, kazancını yasakladığı şeklinde de tasrik geliyor. Demek ki rivayetlerin bütün metinlerini, bütün rivayet yollarını göz önünde bulundurup ona göre değerlendirmek gerekiyor. Yine başka bir hadiste Ebu Ubeyde radiyallahu anh Ey Allah'ın Resulü biz seninle Müslüman olduk, seninle cihad ettik bizden daha hayırlı bir kişi var mıdır sorusu üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam evet vardır. Onlar beni görmedikleri halde bana iman eden bir topluluktur buyurmuştur. Asabın fazletini bildiren ayet ve hadislerle çeliştiği için bu hadisin kabul edilemeyeceği iddia edilmiştir. Hadis yorumlanarak çelişki çözümlenmiştir. Tahavi hadiste anlatılan kişilerin iman ettiği halde düşman korkusundan peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına o ana kadar gelememiş ancak daha sonra gelen sahabeler olduğunu söyleyerek hadise yöneltilen itirazı cevaplamıştır. Hadisin subutuna yönelik karşılaştırmalar incelendiğinde, Kur'an ile çeliştiği öne sürülen hadisler ya isnad açısından zayıftır, ya da hadisle ayet arasında yorum farklılığından kaynaklanan zahiri bir çelişki söz konusudur. Hadislerin subutunun e, subutuna yönelik tenklerin gerçekte hadisleri anlamayla ile ilgili bir eksiklikten kaynaklandığı söylenebilir. Hadislerin Kur'an'a arz edilmesi nasları anlama ve yorumlama açısından önemlidir. Çoğu zaman nasları farklı şekillerde anlamak ve yorumlamak mümkün olduğu için bu tür karşılaştırmalarda e, hakikatte e, nasla sabit bilgi değil, naslardan anlaşılan manalar mukayese edilmiş olmaktadır. Bu nedenle denilebilir ki hadisin Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyenler gerçekte hadisin akla aykırı olduğunu iddia etmektedirler. Bu kişiler aslında kendilerinin Kur'an'dan anladığı mana ile hadisten anladıkları mananın çeliştiğini öne sürmüş olmaktadırlar. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Hadislerin subutunu tespit maksadıyla yapılan karşılaştırmalar neticede hadisin bir yorumu olmaktadır. Teknik olarak sıhhat şartlarını kendinde toplamakla birlikte Kur'an'a aykırı gibi görünen bir haber haberi vahid bile olsa... Tek yoldan gelen sahih bir rivayet bile olsa iyice araştırılmadan inkar edilemez. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden subutu sahih hiçbir hadis bazen zahiren bir ihtilaf var gibi görünse de hakikatte Kur'an'a muhalif değildir. Yanlış anlamadan kaynaklanan sayılı örnekler birkaç örnek dışında sahih hadislerin Kur'an ile çelişkesini göstermek mümkün değildir. Zahiren Kur'an ile çelişkili gibi görünen rivayetlerde olgun bir şekilde izah edilmiştir. Hadisin Kur'an'a arz edilmesi birçok açıdan e, subjektif değerlendirmedir. Yani muaddisler e, bu konuda hadis tenkidini subjektiflikten kurtarmaya önem vermişlerdir. Yani bir taraflılık, bir önyargılılık e, anlayışından kurtarmaya çalışmışlardır. Bu bağlamda hadislerin sıhhatini tespit için standart kriterler belirlemeye çalışmışlardır. Bu sebeple onlar e, subjektif değerlendirmelere yol açan arz metodunu kabul etmemişlerdir. Ayrıca bir takım fırkaların kendi görüşlerine aykırı hadisleri reddetmek maksadıyla hadisi Kur'an'a arz yaklaşımını benimsemesi, hadisçileri arz konusundaki haberleri zındıklar ve harcilerin uydurmuş olduğu kanaatine sevk etmiştir. Yani burada sübjektiflik ile kastettiğimiz şu, bu kimseler yani hadislerin Kur'an'a arz edilmesini öne süren kimseler, Ayetler ile hadisleri karşılaştırmıyor aslında. Ayetlerden anladıkları, kendi anladıkları manayla yine hadislerden anladıkları, sadece kendi anladıkları manayı karşılaştırmış oluyorlar. Sahih bir hadisin Kur'an'a dayandığı, ona aykırı olmaması gerektiği ortadadır. Ancak bu münasebet belirli bir bilgi ve kültür seviyesine sahip insan aklı tarafından her zaman anlaşılmayabilir. Bu itibarla hadis usulüne uygun olarak değerlendirilmesi gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bilinen bir hadisi Geçerli saymak gayesiyle Kur'an'a arz etmek yersizdir. Çünkü bu nitelikteki hadis kendi başına zaten hüccettir, delildir. Arap dili çok geniş ve zengin bir dildir. Bir peygamberden başkasının onu bütün yönleriyle bilmesi ve kavraması mümkün değildir. Dolayısıyla Arapçanın en mükemmel örneği olan Kur'an'ı en iyi anlayan yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun Kur'an'ı anlamadaki tecrübesinin bir benzeri yoktur ve olmayacaktır da. Binaenaleyh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan bizim anlamadığımız bazı derin hakikatleri ve ince manaları anlamış olması mümkündür. Bu nedenle onun bu tecrübesinin neticesi olan hadislerinin Kur'an ile uygunluğunun anlaşılması da her zaman mümkün olmayabilir. Ee, bu konuyu Said bin Cübeyr radiyallahu anh, tabi alimlerinden yaklaşımı gayet iyi özetliyor. Said bin Cübeyr kendisine rivayet ettiğin hadis Allah'ın kitabına aykırı diyen bir adama bana bak. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis rivayet ediyorum. Sen onu Allah'ın kitabına arz ediyorsun. Allah Resulü Allah'ın kitabını senden çok daha iyi bilir şeklinde bir karşılık vermiştir. Hadisin Kur'an'la karşılaştırılması, hadisin anlaşılması yani fıkhı ve yorumlanması yani tevhili e, tevil için e, hadisin doğru anlaşılması bir zarurettir zorunluluktur. Nitekim İslam alimleri hadisleri yorumlarken veya muhtemel yorumlardan birini tercih ederken Kur'an'a uygunluk ilkesine riayet etmişlerdir. Ancak hadisin sıhhatinin belirlenmesi ve delil kabul edilmesi için Kur'an'a arz edilmesinin genel ve temel bir esas olarak ileri sürülmesi isabetli bir şey değildir. Hadisin sıhhatinin tespiti için bu kriterin e, nihai bir esas gibi kullanılması yanlış, hatalı bir yaklaşımdır. Çünkü her ilim dalının konusu, gayesi ve bunlara uygun olarak metod farklıdır. Nakli ilimlerde ilk yerine getirilmesi gereken husus naklin sıhhatidir. Dirayet yönü ne kadar önemli olsa da ona ilk önceliğin verilmesi bu öncelik verilmesi durumda nakli ilimler akli ilimlere dönüşür. Kısaca sayı hadisin Kur'an'a arzı hadisçilerin kesinlikle kabul etmediği bir metottur. İfade ettiğimiz gibi bu tutumların haklı gerekçeleri de olsa fakirler ve muhendisler gerçekte birbirini tamamlayan iki farklı açıdan konuya yaklaşmışlardır. Muhaddisler rivayeti korumayı, fakihler ise muhteva'yı korumayı esas almışlardır. İlk anda aralarında bir ihtilaf var gibi görünse de netice itibariyle her iki grubunda sünneti muhafaza etme kayıksıyla e, hareket ettiğini e, kabul etmek gerekir. Fakat e, hadislerin Kur'an'a arz edilmeye e, ve bu şekilde sıhhatini tespit edilmeye çalışılması e, açıkladığımız gibi doğru bir metot değildir. Çünkü geçen ay. Herhalde bir ay oluyor. Sünnetin vahiy kaynaklı olduğuna dair ayetlerden delillerimizi getirmiştik. Ee, çok gariptir. Bazı kimseler e, Mumtahine suresinin baş taraflarında ey peygamber Allah'ın sana helal kıldığını neden kendine haram kılıyorsun e, ayetini e, delil getiriyorlar. Yani peygamberin haram koyma yetkisi yoktur diyerek e, böyle bir önermede bulunuyorlar. Kur'an'a aykırı olacağı düşüncesiyle e, peygamber efendimizin Kur'an dışında helal veya haram olarak belirlediği şeyleri de e, bu ayete dayanarak reddediyorlar. Aslında bu ayet e, kendilerinin Aleyhine bir delildir. Çünkü e, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğer haram koyma yetkisi yoksa Allah'ın koymadığı bir haramı e, bir şeyi haram sayan ne olur? Kafir olur. Yani peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haşa kafir mi oldu da Allah ona e, ey peygamber sana e, kendine haram kılmadığın bir şeyi haram kılıyorsun deniliyor. Yani burası önemli bir nokta. Demek ki peygamberin böyle bir yetkisi var ve allah Teala sadece haram kıldığı hususi bir şeyi hoş görmediğini beyan ediyor o ayette. Kaldı ki aynı ayetin devamında e, peygamber hanımlarından birine gizli bir şey söylemişti ve o da bu bunu açığa çıkınca bunu sana kim haber verdi deyince eşi peygamber efendimiz her şeyden haberdar olan Allah haber verdi diyor. Aynı ayette bu şekilde e, geçiyor. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet gösterebilir misiniz? Allah Azze ve Celle e, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a neyi haber vermişti o ayette? Yani e, buna benzer e, delillerimizi 10 tane kadar delillerimizi e, daha önce açıklamıştık. O yüzden tekrar etmeyeceğiz. E, fakat kısaca şunu beyan edelim. Allah Azze ve Celle e, Kıyamet Suresinin 19. ayetinde e, önce Kur'an'ı biz indirdik. Onun açıklaması da bize düşer buyurarak e, onun beyanı açıklaması da bize düşer buyurarak e, Kur'an'ın açıklanmasının kendi üzerine alındığını, kendi üstüne aldığını beyan ediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'de e, her şey e, açıklanmış değildir. Yani net bir şekilde ortaya konmuş değildir. Mesela namaz emredilmiştir. Bunun nasıl eda edileceği, kaç rekat olduğu, hangi vakitlerde kılınacağı e, beyan edilmemiştir. Demek ki e, bu da hadis-i açıklandığına göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açıklamaları vahiy kaynaklıdır. allah Teala'nın açıklamasından ibarettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Kur'an dışında vahiy gelmiştir. Nitekim peygamberlere Kur'an dışında vahiyler söz konusudur. Nuh Aleyhisselam Allah Azze ve Celle vahiy ettiğini bildiriyor. Fakat ona bir kitap inmemiştir. Hud Aleyhisselam'a yine aynı şekilde vahiy edildiği Beyan ediyorum. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu boğazlaması rüyasında emrediliyor. Ve İbrahim bu rüyasıyla amel ediyor. Yani e, bunlar, bu deliller ve daha başka burada zikredemeyeceğimiz, e, zaman darlığı sebebiyle zikredemeyeceğimiz diğer deliller, e, sünnetin de yani teşri kılan, Dinde hüküm olan e, sünnetin de Allah tarafından vahyedildiğini gösteren şeylerdir. Bunun dışında e, teşri için olmayan sünnetler vardır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aslında onlar da teşri içindir. Mesela mübah kılmak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilinin e, en düşük e, hükmü mübah olmasıdır. Bunlar da yani, e, helal ve haram koyma dışındaki hususlarda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fiilleri ve sözleri e, eğer Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de e, bunu değiştiren bir ayetle, kınayan bir ayetle e, değiştirilmemişse e, vahyin kontrolünden geçmiş olacağı için hükmen vahiy adını alır. Vahye gayrimetlu dediğimiz vahiy adını alır. Evet kardeşler, söyleyeceklerim bu kadar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.